432. konu Abdullah bin Zübeyir'in kahramanlığı, Muaviye vefat ettikten sonra Abdullah bin Zübeyir, Yezid bin Muaviye'ye itaat etmekten vazgeçti, açıkça ona küfrediyordu, bu Yezid'in kulağına gidince, o eli zincirlerle bağlı olduğu halde bana getirilecektir, şeklinde yemin etti, veya, ben üzerine ordu göndereceğim, dedi, bunun üzerine İbni Zübeyre sana altından bilezikler yapalım, kollarına takalım, elbiselerini de onların üzerine giyersin, böylece Yezid'in de yemini yerine gelmiş olur, senin için sulh etmek daha güzeldir, dediler, Abdullah, Allah onun yeminini kefaretlendirmesin, dedikten sonra, haktan başkası için vuruşamam, ve haktan diliyorum, ancak taş eğiticinin dişleri için yumuşarsa ben de yumuşarım, anlamında bir şiir okudu, sonra, Allah'a yemin ederim ki, izzet içerisinde bir kılıç darbesi benim için zillet içinde bir kamçı darbesinden daha güzeldir, dedi, Bunları söyledikten sonra halkı biata davet etti, Muaviye oğlu Yezid'e muhalif olduğunu açıkça ortaya koydu, Yezid bin Muaviye, Müslim bin Ukbe el-Mürri kumandası altında Şam'dan bir ordu gönderdi kumandana Medine ehliyle savaşmasını emretti, Medine'yi hallettikten sonra Mekke'ye girmesini istedi, Müslim bin Ukbe Medine'ye girdi, o gün Medine'de bulunan sahabilerin hepsi kaçtılar, Medine'de çok insan öldürdü, sonra Medine'den ayrıldı, Mekke'ye giderken yolda öldü, yerine Hüseyin bin Mumeir el-Kindi'yi tayin etti ve Hüseyin'e hitaben, ey Berzahatul Himar'ın oğlu, Kureyş'in hilelerinden sakın, onlarla ancak mızrak vurmak ve kılıçla başlarını kesmek şeklinde savaş, dedi, Böyle. Hüseyin Mekke'ye vardı, İbni Zübeyr ile birkaç gün savaştı, Hüseyin bin Nümeyre, Yezid bin Muaviye'nin öldüğü haberi geldi, Hüseyin bin Nümeyre orduyu bırakıp kaçtı, Yezid bin Muaviye öldükten sonra Mervan, halifeliğini ilan etti, sonra Mervan da öldü, bu sefer Abdülmelik halifelik makamına geçti, Şamlılar ona itaat ettiler, minbere çıkarak, İbni Zübeyir'i kim bana getirecek, dedi, Haccac ayağa kalkarak, ey müminlerin emiri, ben getiririm, dedi, Abdülmelik onu susturdu, sonra sorusunu tekrarladı, kim İbn Zübeyri getirir, dedi, Haccac yine ayağa kalktıysa da onu yine susturdu, sonra, kim İbn Zübeyri getirir, dedi, Haccac yine, ey emir el müminin, ben rüyamda Abdullah bin Zübeyrin cübbesini sırtından çıkarıp kendim giydim, onu yeneceğime inanıyorum, dedi, böylece Abdülmelik, Haccac'ı zalime bir sancak bağladı, onu askerle beraber Mekke'ye gönderdi, o, Mekke'ye, İbni Zübeyrle mücadele etmek üzere vardı, orada savaştılar, İbn Zübeyr, elilere, şu iki dağı onlara kaptırmayınız, çünkü bu iki dağ oldukça siz aziz ve galipsiniz, dedi, fakat kısa bir zaman sonra Haccac ve beraberindeki askerler Ebu Kubeyz'in üzerine çıktılar, Haccac, Ebu Kubeyz de mancınık kurdu ve taşları İbni Zübeyre atarak Kabe'yi vuruyordu, mescidi haramda bulunan İbni Zübeyre ve diğer arkadaşlarına taş yağdırıyordu, ertesi gün, İbni Zübeyre'in şehit olacağı gün gelince, annesine gitti, annesi Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma'iydi, tam 100 yaş daha bir dişi bile düşmemişti, gözleri görüyordu, Esma, oğlu Abdullah'a, ey Abdullah, savaşında ne yaptın, diye sordu, Abdullah, savaş şu şu noktalara gelmiştir, diyerek durumu arz etti ve gülerek, kesinlikle ölümde rahat vardır, dedi, annesi, ey oğul, olur ki sen benim için ölümü istiyorsun, ben iki şeyden birisini görmeden ölmek istemiyorum, ya sen halife seçileceksin, gözüm aydın olarak gideceğim, veya sen şehit edileceksin, Allah seni defterine yazacaktır, dedi, son Abdullah, annesine veda edip çıkarken annesi ona, ey oğul, sakın dininin herhangi bir hasretini ölüm korkusundan vermeyesin, dedi. Abdullah, annesinin yanından çıktı, mescidi harama girdi.